Ben iki defa okuyacağım ben bunu. Niyet denersiniz, ona göre okursunuz. Veyahut haftada üç defa Her gün okuyacağım. onundan ondan bazı yaşamak lazım. Bu bir. Eğer okumayı müddetini çoğaltmak isterseniz yine de niyet edersiniz. işte üç defa, beş defa okuyacağım. Niyet edin. Bunu söylediği kadar okunun, okunur. Öğründen sonra okunmaz. We